ayı doğarken görünce de işte rabbim dedi ay da batınca andolsun ki rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi